Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden ve anlamlarından uzaklaştırır, tahrife uğratırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak, işittik, karşı geldik. İşit, işitmez olası, ra'ina derler. Halbuki onlar, işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi, bu kendileri için